Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bilim insanları kayıtlara geçmiş en büyük 10 buz kütlesinden birinin Antarktika'dan kopmak üzere olduğunu söylüyor. BBC çevre muhabiri Matt McGrath'ın haberine göre Larsen C adı verilen buz sahanlığındaki bir çatlak Aralık ayında aniden büyüdü ve şu anda 5000 km2'lik bir buz kütlesiyle Antarktika arasında sadece 20 kilometrelik bir bağlantı kaldı. Larsen C, Antarktika'nın yani güney kutbunun kuzey ucu ile deniz arasındaki büyük buz sahanlığını ifade ediyor. 350 metre kalınlığındaki bu buz sahanlığı Antarktika'nın kuzeybatısında batısında yüzüyor ve kıtadan akıp gelen buzulların denize inmesini engelliyor. İngiltere'deki Swansea'deki Midas Projesi adlı araştırma ekibi yakında beklenen kopuşun Larsen C'den yeni kopuşlarında yol açabileceğini söylüyorlar. Bilim insanları 1995 yılında Larsen A buz sahanlığının çöküşü ve 2002'de de Larsen B buz sahanlığında meydana gelen ani kopuştan sonra Larsen C'deki çatlağı yıllardır kaygıyla izliyorlardı. Geçen yıl bu çatlağın birden hızla büyümeye başladığı görüldü fakat Aralık ayında çatlağın büyüme hızı iyice arttı ve birkaç hafta içinde 18 kilometre ilerledi. Yakında devasa bir buz dağı haline gelecek olan kütle şimdi buz sahanlığına sadece 20 kilometreyle bağlı. Swansea Üniversitesi'ndeki Midas projesinden Profesör Adrian Luckman buz kütlesinin önümüzdeki birkaç ay içinde kopmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Profesör Luckman kopan buz kütlesinin yüz ölçümünün 5000 kilometre kare civarında olacağını tahmin ediyor. Bu hesaplamaya göre şimdiye kadar kayıtlara geçen en büyük 10 buz kopuşundan biri olacak bu. Bilim insanları bunun iklimle ilgili bir olay değil de coğrafi dinamikler sonucu meydana geldiğini söylüyorlar. Bu sahanlığındaki bu çatlak onlarca yıl önce başlamıştı ancak şimdi kopuş noktasına geldi diyorlar. Küresel ısınmanın zaten muhtemel olan bu kopuşu Öne almış olabileceğini ama bu tezi destekleyen doğrudan bir kanıt şu anda bulunmadığını kaydediyorlar. Kaygıları ise daha önce Larsen B bu sahanlığında olanın Larsen C'de de olması. Yani Larsen bu sahanlığı 2002 yılında böyle bir kopuşu takiben aniden çökmüştü. Tahmin yürütmenin çok zor olduğunu söyleyen uzmanların kaygısı bu kopuşun yeni kopuşları izlemesi ve Larsen C'nin tamamen çökmesi. Kopacak olan buz dağı yine suda yüzeceği için deniz seviyesinde herhangi bir yükselmeye yol açmayacak ama bu sahanlığında yeni kopuşlar olursa bu bu sahanlığının ardındaki Antarktika'dan denize doğru buzul akışını hızlandırabilir ve suda yüzmeyen buzul hacmindeki artış deniz seviyesini yükseltebilir. Şu anda kıtadan akan buzulların denize inmesi Larsen C buz sahanlığı tarafından engelleniyor. Bu engel ortadan kalkarsa tahminlere göre küresel olarak deniz seviyesi 10 cm yükselebilecek. Bu da kıyılarda suyun ortalama 10 metre içeri girmesi anlamına geliyor. Küresel sıcaklığın 2016'da yeni bir rekor kılığı bildirildi. Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik İklim Dairesi C3S tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılında küresel yüzey sıcaklığı ortalaması 14.8 santigratı aştı. 2015 ortalamasının 0.2 santigrat üzerinde olan bu değer sanayileşmenin başladığı 18. yüzyıl ortalamasınınsa 1.3 santigrat derece üzerinde. 2015 Aralık ayında Paris'te düzenlenen COP21 iklim zirvesinde 196 ülkenin mutabık kaldığı ve 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesine göre 2 santigratın altında tutma hedefiyle 1,5 santigratla sınırlamaya yönelik çaba gösterme ilkesi getirmişti. C3S açıklamasında 2016 yılı Şubat ayı sıcaklık ortalamasının sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 santigrattan daha fazla gerçekleştiğinin altı çizildi durum kritik. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9 km karelik Kayaköy mahallesinin yolunun 3 metre genişletilmesi için asırlık 506 kızılçam ağacının kesilmesi yaşam alanı savunucularının tepkisini çekti. Çalışmayı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren halk Kayaköy'e 22 metre genişliğinde karayolu standartlarına uygun alternatif bir ulaşım yolu varken doğal orman ağaçlarının kesilerek eski nostaljik yolunun genişletilmesine karşı çıktılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Munzur Vadisi Milli Parkı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını reddeden kararın iptali için dava açıldı. Tunceli Barosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istisnai evrensel değere sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını reddeden kararının yürütmesinin durdurulması için iptal davası açtı. Tunceli Barosu ilginç. Özellik ve güzellikleriyle istisnai evrensel değere sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Dünya Kültür Mirası listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurmuştu. Baro başvurusunda Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Dünya Kültürel ve Doğal Mirası korunmasına dair sözleşmenin ikinci maddesinde belirlenmiş doğal miras niteliklerine uygun olduğunu ve Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen 10 kriterden 6'sını karşıladığını ifade etmişti ancak bakanlık, Taleple ilgili yolladığı yanıtta Munzur Vadisi'nin doğal kriterlerin altında listeye dahil edilmesi önerildiğinden alanın korunması ve değerlendirilmesi hususunda birinci derecede sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim demişti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Müzik